yetmiyor dilimiz. 29 Ağustos 1966 Yusuf'un tanıdığı zindandan Mısır'dan hücrelerin tek tek ışıkları söndü. Şehadet nakışlı kepengi le, ey, syahansaher de darajina gülümseyen şehit, dilinde zafer ayetleri, zalim firavun Nasır mağlup, ölümü ölümsüzlüğe, mazlumluğu direnişe kematian şimdi kematian katında rızıklar içinde seyyid kutup. Ceylanlarım boğazından vurulur her nedense. O zaman içimdeki denize kan ırmakları dökülür. Söz vermişim ölümün beyaz duvarını kaldırmaya, dağ başlarına çıkarmaya. Harbi hapishanesinden yaralı kuşlar uçuyor. Kan damlıyor sehpalardan, zindan duvarlarının nabza atıyor. Duyuyorum, yalın yürek şahlanırım o zaman. Vahye muhalif, inkarlara sığınılan coğrafyada ayaklar suskunluktan dokunmuş kilimlerde geziniyor. Sırtımızda işkence izleri yok, çocuksu kaygularımızla ortasında otağı kurduk iğreti dünyanın. Yalnız kara bir habere ağlıyor olduk, yapmacık. Yas değil, korku bayrakları asılmış damlara. Bilinmeyen milyonlarca kafa dolaşıyor sokaklarda. Dünya baş üstünde, baş midelerde tutuklu. Günde kaç mevsimi yaşıyorum bilmem. Doya doya susmaktan yoruldum. Karanlıkları bir güzel tutuşturmanın vaktidir. Konuşmanın, haykırmanın, adanmanın, vuslatın. Ayaklanır içimizdeki acılar, gün döner çatılmış silahları kavrar ellerimiz. Toplanır peygamber ordusu, bir savaşçının gözlerinde aydınlık bir Bedir gecesi. 29 Ağustos 1966 Harbi hapishanesinin meydanından Uğultular saçarak geldi, yanı başımda durdu zaman Bir güvercin havalandı Bulutlar paramparça Görmedin mi? Görmedin mi? Görmedin mi kayan yıldızları? Yüreği şehadete sarılı şehitleri Görmedin mi? Suçsuzu suçlu kılan hürriyet mahkemelerini başlarına geçireceğimiz günler gelmedi mi gelmedi mi gelmedi mi, gelmedi mi?